Pavlus'tan Korintlilere 2. Mektup 12. Bölüm Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rabbin vahilerine geleyim. 14 yıl önce alınıp 3. göğe götürülmüş bir Mesih izleyicisi tanıyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa beden dışında mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Evet. Bu adamın cennete götürüldüğünü biliyorum. Bu bedensel olarak mı yoksa bedenden ayrı mı oldu bilmiyorum. Tanrı bilir. Orada dille anlatılamaz, insanın söylemesi yasak olan sözler işitti. Böyle biriyle övüneceğim ama kendimle ilgili olarak güçsüzlüklerimden başka bir şeyle övünmeyeceğim. Övünmek istesem bile akılsız olmayacağım. Çünkü gerçeği söylemiş olacağım. Ama kimse beni gördüğünden ya da işittiğinden daha üstün görmesin diye övünmekten kaçınıyorum. Aldığım vahiylerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için şeytanın bir meleği verildi, gururlanmayayım diye. Bundan kurtulmak için Rabbe üç kez yalvardım. Ama O bana, ''Lütfum sana yeter, çünkü gücüm güçsüzlükle tamamlanır.'' dedi. İşte Mesih'in gücü içimde bulunsun diye güçsüzlüklerimle sevinerek daha çok övüneceğim. Bu nedenle Mesih uğruna güçsüzlükleri, hakaretleri, zorlukları, zulümleri ve darlıkları sevinçle karşılıyorum. Çünkü ne zaman güçsüzsem o zaman güçlüyüm. Akılsız biri gibi davrandım. Ama beni buna siz zorladınız. Aslında beni siz tavsiye etmeliydiniz. Çünkü bir hiç isem de, sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı değil. Elçiliğimin kanıtları aranızda büyük bir sabırla, belirtiler, harikalar ve mucizelerle gösterildi. Size yük olmayışımdan başka öbür kiliselerden ne eksiğiniz var ki? Bu haksızlığımı bağışlayın. İşte üçüncü kez yanınıza gelmeye hazırım ve size yük olmayacağım. Çünkü sizde olanı değil, sizi istiyorum. Çocukların anne babaları için değil, anne babaların çocukları için para biriktirmesi gerekir. Ben de canlarını uğruna malımı da kendimi de seve seve harcayacağım. Sizi daha çok seversem daha az mı sevileceğim? Öyle olsun. Ben size yük olmadım. Ama kurnaz biri olduğumdan sizi hileyle elde etmişim. Size gönderdiğim adamlardan biri aracılığıyla sizi sömürdüm mü? Titus'u size gelmeye isteklendirdim ve öbür kardeşi de onunla birlikte gönderdim. Titus sizi sömürmedi değil mi? Aynı ruhla davranmadık mı? Aynı yolu izlemedik mi? Bunca zamandır Önünüzde kendimizi savunduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Tanrı'nın önünde Mesih'e ait kişiler olarak konuşuyoruz. Sevgili kardeşler, yaptığımız her şey sizin gelişmeniz içindir. Çünkü geldiğimde sizi istediğim durumda bulamayacağımdan korkuyorum. Sizler de beni istediğiniz durumda bulamayabilirsiniz. Aranızda çekişme, kıskançlık, öfke, bencil tutkular... İftira, dedikodu, böbürlenme, kargaşa olmasından korkuyorum. Korkarım size tekrar geldiğimde Tanrım beni önünüzde utandıracak. Daha önce günah işleyip de kapıldıkları pisliklerden, fuhuş ve safahatten tövbe etmeyen birçokları için yaz tutacağım.